EGELS'e bozma, hakikat, çelişki, yaşam. Üçüncü gün. Sekizinci oturumu açıyoruz. Üç değerli konuşmacı var. İlk konuşmacı Ali Hoca, Ali Akay. San Güzel Sanatlar Üniversitesi Sosyoloji Bölümü öğretilmesi, kendisi. Keysevi, Gerçeklik ve Genellik Gerçeklik iki nokta üstüste anlam ontolojisine doğru bir konuşma yapacak. İkinci konuşmacı Bekir Aşçı tarihin dili dilin hakikati iki nokta üstüse tarihsel söz fazlalığının egeçe olumsuzlanması üzerine. Kendisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Felsefe Bölümü Yüksek Lisans öğrencisi. Sayın Dan Başak ise farklı çelişki, başka bir çelişki başlıklı konuşma yapacak. Kendisi Galatasaray Üniversitesi felsefet bölümü öğretim üyesi. Çok güzel hemen sözü Ali Hoca'ya alakaya atıramak istedim. Evet çalışıyorum galiba. Evet, teşekkür ederim konuşur. Şimdi tabii hani, e Sabahleyin Gabriel Kar konuşup öğlen sonra bir tarz, öğlen vakti Jürgen e, Héger konuşmak benim için e, zor olacak herhalde ama onun için de imektim var metin üzerinden e, gitmeyi e, tercih edeceğim. <gülüyor> Genelde ben metin üzerinden çok konuşan biri değilim ama e, bugünkü bu yorgunluk için de öyle yapmayı tercih ediyorum çünkü ne kadar. <gülüyor> Kim bu? E, Hegel, Hegel'deki bir tür bilim sistemi çıkarmaya çalışan bir telsefe bakışı içinde. Özellikle fenomenolojinin hemen başında ön sözünde, Hegel'in yazdığı ön sözüde iki tane kavram geçiyor. Ben tabii Fransızca'dan okuyan biriyim. Almanca bilmiyorum. Ama bu iki kavram bir tanesi gerçeklik olarak, hakikat yani yahut diyebiliriz derseniz e, çevirebileceği realitat kabul edilir. Bunu e, Almanca olarak çok ütira söyleyeceğim ama tesirli gerçeklik diye e, benim e, kullandığım yani Fransızcası e, efektif olan bir gerçeklik yani e, heder buna wirklichkeit e, vererek ayırıyor. E, bu iki e, kavram birbirinden ayrılmakta. Zaten en başta anlaşıldığı gibi birincisi hakikat diye ya da bir gerçeklik diye üzerinde durabileceğimiz olan üstün üstünde genel bir şey. Herhangi bir genellik içindeki gerçeklik bu büyük kavram olabilir. ya da bir kavram gibi kullandığımız gerçeklikler olabilir bunun gerçek olup olması çok e, önemli değil ama en azından genel kabulde e, gerçek olarak hakikat olarak uğrundan bir e, kavram. E, Diğeri ise e, daha soğuk bir şey tesirde olan gerçeklik e, olan veya olacak olan bir gerçeklik. Yani bir tanesi soğuk bir kavram ve e, o anlamda da e, İkisinin olduğu gibi e, kendi kendilerine aşıp başkalaşmaktadır. Çünkü bu erdenselleşmek zorunda kendilerine olduğu için. <gülüyor> Ve bu bakımdan da e, bütünleşmektedir. Hegel e, aynı zamanda bu yine aynı e, fenomenolojinin gene fenomenolojinin başındaki e, ön sözünde bir tür teşhiselik tim <gülüyor> olarak da kullanıyor gerçeklik, tesirli gerçekliği anlamak için. Yani tesirli tin burada kendi gerçekliğini bir halkın dilinde e, ve o halkın kurmuş olduğu aile e, yapısında tesirliliğine ulaşmakta ve somutlaşmakta. Dolayısıyla tesisi bir gerçeklik, dilde ve ailede olduğu şekliyle tikerlikten e, uzaklaşmış vaziyette. Yani eğer tiker bir gerçeklik olarak kalmış olsaydı soyut bir gerçeklikte takılıp kalacaktı. O halde burada ne için tiker atomistik bir şekilde kaldığı zaman ancak mümkün olan bir şey. Öbürü ise burada evrensel bir dikelin sentezinde ancak tinde yükselme imkanı bulunduğu zaman gerçekleşir. Şimdi bu bir alıntı, fikir yani bir de ama tin ancak tesirli ve kendi kendisini tanıyor olduğu zaman tin olabilmektedir. Yani tin'in kendi kendini tanımasından geçen fikirde tin fikir haline gelmekte. Bu da ancak tin'in kendisini özlerden nesneye doğru geçirdiği zaman gerçekleşebilecek olan bir şey. Yani nesneneşmek zorunda bunu gerçekleştirmek için. Çünkü tin kendisini nesne haline soktuğunda kendi kendisini dışına çıkmakta ve böylece evrensel bir nesnelliğin tesirli gerçekliğine ulaşma imkanına varabilecek. Yani tin yapmış olduğu seyahatte o liseci seyahatinde, kendi kendine inilecek ama kendini dışına çıkıp evrenseyleşerek. Yani bir zamanlar e, 1970'li yılların Türkiye'de çok konuşulan bir e, kavram vardı. Negasyon negasyon diye Fransızcası yatsımanın yatsıması diye dinin kendi kendine dönmesi ancak kendin negasyonunu olumsuzlayarak kendine dönme şansına sahip. Burada genel gerçeklik, realitat soru gibi duruyor. İspatlanmayan ve gerçekleşmemiş olan bir gerçeklik. Tesirli gerçeklik ise gerçekleşebilen ama nesnenin kendisinde değil de onun nesnenin üzerine düşünen onun üzerinde kuran, nesneyi kuran e, öznenin gerçekleştirdiği gerçeklik olarak çıkıyor karşımıza. Bu olarak <gülüyor> gerçeklik olmayan bir şey yani zamansız bırakılıyor. Halbuki tesiri, gerçeklik, olması imkanı olmuş olan, yani geçmiş zamanda yapılabilen bir şey, gerçekleşmiş bir şey. Yani, gerçeklik ancak tesirli olarak düşünüldüğünde, efektif olarak yani düşünüldüğünde, gerçekleşme şansı yükseğe yüksegiliyor. Hatta gerçekleşmemiş olan bir şey ise, bir teor olarak en azından, olan bir hakikate sahiptir. Şimdi bu e, tesirli gerçekçilik kavramını Haydredir'in Hegel ve negativite metninde bu 38-39-41 yıllarında yalanmış olduğu bir çalışma e, bir tür eskiz çalışması diyebiliriz. Tesirli gerçeklik için Haydredir Eski inanların kullandığı anlamda şöyle söylüyor anlatılıyorum. Şimdiki zamanın mevcuniyetine tam bir giriş yapmak olan bir andır. Yani bir geçiştir. Şimdiki zamanın içinde bu. Çünkü şimdiki zaman tamamlanmıştır. Şimdiki zamanda olanlar olmuştur. Yani Kesinli gerçeklik bir sosyolojik açıdan bakarsak ister tarbı ister olsun, gerçeklik bir olgudur. Olgu oluşa açık bir imkanı taşıyan bir İmkan oluşa doğru girişteki önemli bir uğrak moment. Böyle evet. Kekagard'ın La Reprise Tekrar adlı meklinden bir e, anekdot anlatıyor. Oradaki bir kelimeyi kullanıyor. İmkan yoksa bu olacak. Yani imkan olmaksızın yaşamak neredeyse imkansız bir şey. Kekagard'ın hikayesinde bir okta sınıf adam ailesiyle oturuyor. koltuğunda blakartesinde okuyor. Lidlendire kalkıyor. Pencereye doğru gidiyor. Cema açmak istiyor. Gözünü e, müdümelerini açıyor ve imkan yoksa boğulacağım diyor. İşte tesirli gerçeklik bu anlamda bu imkanı bize sunmaya çalışan bir uğrak. O de oluş bir şey. Bir tanem gözün önemli kavramlarından bir tanesi. Hem olabilecek olan bir şey hem de daha olmuş olan. Bu anlamda gerçeklik üzerine kurulu olan bir düşüncenin hatikati şimdi olma ihtimali olmayandaysa bile tesirli gerçeklikte olabilecek olan bir şey. yani mesela imkan siyaset dünyasında teorik olarak gerçek ve bunu pratik etmek ve gerçekliğin mutluğun içinde gerçekleşmesini teorik olarak bize düşündüğü şey ne Netice üzerine konuştuğumuz zaman neticenin ne olacağını düşünmek zorundayızdır. Bu şekilde de genel olarak Hegel neleri görmemiz gerektiğini düşünmekte ve kavramsal düşünceği içinde içeriğin kimse doğru görmekte ama daha gerçekleşmemektedir. Genel dına bakıldığında dünyasal ve yeder, tamamen tarihi olan ve insanın kaslarında sinirlerinden bahsetmek somut bir şeyden bahsetmek demek. Felsefe bunun karşısına gerçekliği düşünerek, yani düşünceden sinirlerden ve kas, kaslardan bahsetmenin vermiş olduğu hegel de spekülasyona bağlı kalmak. Yani Hegel'in spekülasyonu bir kas ve sinir spekülasyonu. Ruh spekülasyonu değil. Bu anlamda ilk bakışta şimdi ve burada ilk başında Hegel için gerçek yakalamak daha yetersiz. Yapılması gerekli olan hareket ise bir düşünce olarak düşünüldüğünde genel durum neyizdir olsun? Bugün ne yapılabilir sorusu beraberinde gelir Ve tesirli gerçekte ben bugün ne yapabilirim? Yani kankın sorularından biri olan ne yapabilirim? Pratiğine bağlı olarak birleşmekte. Ne yapabilirim ise potansiyel deney oluşan dönüşmekte. Yani tesirli gerçeği Pratik gerçekliğinden, yani realitattan, gerçeklikten, tesirli gerçekliğe döngiden bir oluş zaman aşımı olarak durmaktadır. Gerçekliğin tanınmasının kararlı kutusu e geldiği burada tesirli gerçekliği, gerçekin tesirli gerçeklik haline çevirdiğimiz zaman karşılıkçılık olan bir durumdur. Bu aynı zamanda yapılacak olan düşüncenin ve gerçekleştirilmemelinin yanlış ve doğru ikisine çevirdiği zamandır da. Yani hareket, yapılacak hareket bu koşullarda doğru olabilir bir sorusunu sormaktan geçmektedir. Yoksa atarmış. Tam tersine oluş sayesinde biz imkanları. Ya gerçekleştirebileceğiz yahut yanlış hareketle gerçekleştiremeyeceğiz. Şimdi burada el vermiş olduğu örnek ayda geldi daha sonra bu örneği gelecek. Aynı örnek aşağı yukarı. Yaprak açan çiçeğin gerçeği. Yani çiçeğin gerçeği dinleşmesi. Örnek olarak bunu veriyoruz. Birinin yerini çiverek gerçek oluşturması. Yani çiçek yaprağını iterek onun yerine aldığı zaman yaprağın gerçekliği çiçeğin gerçekliğine dönüşmeye başlıyor. Tomurcuk filiz verdiğinde ve bu tomurcuk bir meyveye dönüştüğünde tomurcuk moment geçmiş artık sahte bir bağırlık Olarak müzikmeye başlıyor. Ve gerçek varlık meyve olmaya başlıyor. Meyve halde tomurcuğun gerçeği haline dönüşmekte. Bu iki formu, yani tomurcuğun meyve, birbirlerinden ayrılmakla kalmıyorlar. Aynı zamanda birinin gerçeğini birinin ölçmesi için birbirlerini yansımakta başlıyor. birbirini bastırırken çünkü arasında uyum yok gibi duruyor birbirlerinden birbirlerinin pardon içinden geçmektedirler. Yani yatsıma hareketi birbirinin içinden geçerek oluşan bir hareket. Onun için de birbirlerini tamamlamaktadırlar, değiştirmektedirler. Her biri kendini değiştirirken öbürü de kendini değiştirirken birbirlerini değiştirmeklerdir. Ve dolayısıyla bu bir fark felsefesidir. O anlamda Hegel'in özgeçlik bir fark felsefesi olduğunu söylemek mümkün gibi. Yani organik bir birliktir diyor Hegel. Doğanın ve bu süreçte ortaya çıkıyor. Aslında bakarsanız bu oluş hücreğiyle Egel'deki oluş vitri ile Dölöz'deki oluş vitri arasında oldukça yakınlıklar var. Yani e, eşek arası ve orkide ilişkisini anlatmış olduğunda Dölöz ve Klerpane'de yapmış oldukları diyaloglar çıkabında. Biri birini değiştirirken, de öbür öbürünü dönerken kendi kendini değiştirmekte. Yani bu tomur, top, e, tomurcuk ve filiz ve meyve ilişkisi aşağı yukarı Dölöz'de e, eşek arası ve orkide arasında çünkü değişik uğrak, yani romant, uğrak zamanlarında oluşanlar bu şekilde yaşamda oluşmaktalar. Hayatın gerçeği ise bu ikili birliktelik. Yine etkiniyetin örneğinin öz yüzünde Ege Alman romantizminin özdeşlik ilkesini ki bunu fikirden alıyor. Ben dişiktir ben. Meselesinin mevcutiyeti bakışına karşı bilimsel bir yöne çıkardığında daha açı açık olmuş olan, alım mevcutiyeti belirginleşmeye doğru giden, güneşin ışığıyla yöne hale gelmeye başlayan yeni bir felsefeden basitmektir. Yani özdeşlikten far felsefese doğru geçiş yeni bir felsefe. Ve bu mutlak bilginin tarihi etik gerçekliğinin başlangıcı olarak gözükmekte geldi bu, bu şekilde adlandırılmakta. Yeni bir kültürün başlangıcı olarak adlandırılıyor bunu. Yani daha gerçekleşmemişin temsiliyetinde aranacak olan bir bakış çıkıyor orada. Gecenin karanlığında görülebildiği gibi bütün inekler siyah olamaz. Yani özdeşlik kapalılığına karşı Hegel'in farklılaşma ve farklılaştırma görüşü fenomenoloji içinde önemli bir etap olarak düşünelim. Hegel bu aynalığın tanınma bilgisinin boşluğu olduğu düşünmekte. Fenomenolojiden <Gülüyor> yıkalım. Yani, bu yeni kültürün yeni zamanlarında Hegel, Schering'in formalizmini reddetmekte olduğunu söylüyor. Yine filozdendir. En başta. Yani, eskinin içinde yeni doğmakta olan yeni bir kültürden bahsediyor bize Yeni bir felsefiden bahsediyor. Eskiyi kaldırıp, Yine, yine geçmesi arasındaki moment Aufhebung burada ortaya çıkmakta ve buna transisyon geçiş adını deniyor. Yani Hegel, fenomenistin başında bize dünyanın bir döneminde olduğunu anlatmakta. Dolayısıyla fenomenisteki özne yapmış olduğu seyahatte sürekli bir içiş halinde, pek transasyonel halinde. Bir uğraktan bir uğra, bir uğraktan bir uğra. <gülüyor> Bu bakımdan da ayrıntılandırılmamış bir temsili genel dönüşüm söz konusu. Hala tesirle gerçeğe ulaşmış gibi bir anlamda. Yani felsefi bilginin kullanımına karşı sürekli bir şekilde manialar çıkmakta. Hep açmak zorundasın o anlamda. Bu anlamda gerçek olarak adlandırılan sistemin aslında yapılan şey kavramak ve ifade etmek lazım. Bu yine fenomenolojiden bir yolu. Yani bu ifade sözlü bir şey, dilden geçen, dil ilçimden geçen Törs olarak değil, özne olarak ifadeden geçmek. Yani öznenin konuşması sayesinde. Törs öznedir. Tösterlik kendisinde evrenselin veya bilginin dolayımsızlarında mevcut ama dolayıma ihtiyaç var. Süreyle yazmış olduğu kitapta çevirmeni, Fransız çevirmeni Jean Politt yani mantık ve yargı konusunda ilk bölümlerden bir tanesi ifade üzerine, söz anlam değil. Ve cidden özün e, Türkiye çeviren bu e, sizi da kitabındaki ipuçlarına yazmış olduğu metinde. Hengel kasebesinin bir ontoloji sorunu ortaya koyduğunu, bunun ontolojik olarak kesin olduğunu, ama bunun bir töz ontolojisi olmaktan çok bir anlam ontolojisi olduğunu vurguluyor. İlginç bir şekilde anlam ve ifade Dönöz'ün iki tane kitabının adı. Spinoza üzerine yazmış olduğu kitap ifade üzerine aynı dönemde çalışması anlamın mantığı da anlam mantığı üzerine. Yani el yedi ve bahsettiği yeni çöktür. Anlam geçiş olarak anlaşılmaktır. Varlığın varlık olarak değil ama varlığın anlam olarak ele alınmaya başlamasının kapısını arayan da canlı boyut oluyor. Daha yine e, yakın zamanlardan bir kitap. Judith Butler'ın arzu nesneleri içinde gelen bir alıntısını verdiği zaman töz öznedir önemlisinde. burada da fiili öznedir de r yani E-S-E E fiilinin anlamı belirten geçişi ortaya çıkardığını yazıyor bakın Fiil geçişi ortaya çıkartıyor. Törs özne dir dir törsten özneye geçiş. he n öznesi yani transisyon halindeki dişşi halindeki seyahat edilen öznesi Seyyar tarihinde. Ve Butler'a göre bu yüzden Hegel kurduğu anlamını okuyucuya verdiği zaman okuyucu okuyucu olmaktan çıkıp sahneye doğru geliyor. Yani okuyandan çok aktif bir şekilde okuma eğilimine giren İkinci bir aktör. Sahnedeki aktör haline gelmekte. Ve bu bakımdan işlem özne ile beraber okuyanın birlikte yapmış olduğu bir oyun. Yoksa battıla göre Hegel'in okunması mümkün değil. Bu tip bir yazma biçimi yani anlamatma, anlatma biçimi, an, anlam verme biçimi, törz eğer özne ise ve özne seyahat sırasında ise ötekisiyle, yani kendi negatifiyle karşılaştığında ancak kendisini bulmaya ve tanıtmaya başladığında, törz o zaman anlam yapmakta olan bir seyahat özne olmaya, Yani bu geçiş sırasında iki moment arasında bir hal. Geçiş kaygan bir şekilde sunulan bir aralıktır. Aracı. Evet. Yine dikkat çekmek istedim. Dörezi'nin entersestör diye adlandırdığı aracılar. Biri bir aralık var. <gülüyor> Arada olma Hegel için anlamın ortaya çıkmaya başladığı zaman ancak bu mümkün. Ama anlamı asla tamamıyla sunmadığı bir cümle yapısında bu mümkün olacak olan bir şey. Deyler'ın maaş tarafı özürlük için içindeki her Hegel meklinde Kuyu ve Filanit meklinin ilk bölümünde anlam mes meselesi Jacques Derrida tarafından yine hipolikten çıkararak şu gösterimiyle. Anlam ontolojisi öyleyse işaret ve anlam arasında işi gören, dil ve dil gizlinden geçmekte. Derrida her yeri mantık kitabının içinde evler altı ve makalesine başladığı yılın bize şunu söylüyor gerçek fark uçlara aittir. Arada olan bizim ise bir soru yasızlık, nötralanmış. Cisin yani maddi olan bu aradaki işleri su ile açıklanmaktadır. Yani i̇çişe uçturan şey su. Yani sıvı bir maddi, akışkan bir maddi. Kıtlaşman bir maddi. su Hristiyanlıkta da tabii önemli bir kavram e, bakımdan gelin e, burada Aralık için suyu kullanmış olması da manidar. Bu suyun ruhani düzeyde bir işinin benzerini işarette ve genelde kesin olarak dilde ifadesini bulmakta. Yani orada duran arada Milyeu'deki olan şey semiotik bir orta. Anlam üzerinde bulunuyor orta. Bütün Bütün Hegel mantığında semiotik olan dolayısıyla merkezde yer almakta. Anlam ve göstergiler bu bakımdan Hegel otorjisinin merkezinde durmakta. Merkez diye adlandırılan middle point birbirinizi bulanları birleştiren bir seviyo politik oluşturmakta. Burası fantastik bir merkez olarak her ayrı karşıtlığı mıknatış gibi kendisine çeken bir nokta. Ve burada karşı olanların birbirlerine geçtiği bir geçiş ortaya çıkmakta. Geçişin geçişi diyor buna. Übergang. Bu ortaya merkez noktada varlık ve evrensel varlığın hassasını roh ve let e-gene teltiğim bir. ve birden bulunan varlık yani let kutube g-fundan say dışarısı ve içerisi birbirine bağlanıyorlar ve gerektiğin yapısı bu hareketle ortaya çıkıyor ben ancak üçüncü serfuma e geldim onun için burada kesiyoruz ve anlım için Ali Hoca'ya çok teşekkürler. Evet.